Hatime, gayet ehemmiyetli bir nükteyi icaziyeye dair birden ihtiyarsız maripten sonra kalbe ihtar edilen ve sureyi kul e'audu birab il felak'ın zahir bir mucizeyi gaybyesini gösteren uzun bir hakikata kısa bir işarettir. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Qul e'audu birab il felak. Min sherr ma kala. Vmin sherr qasik inda vakab. fil agad lamen şerr hasid ise haset İşte yalnız manayı işarî cihiyetinde bu sureyi azimi harika kainatta adem alemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insi ve cinni şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz peygamberimize ve ümmetine emrederek her asra baktığı gibi manayı işaretiyle bu acib asrımıza daha ziyade belki zahir bir tarzda bakar Kur'an'ın hizmetkarlarını istiazeye davet eder. Bu mucize-i gaybiye, beş işaretle kısaca beyan edilecek. Şöyle ki, bu surenin her bir ayetinin manaları çoktur. Yalnız manay işari ile beş cümlesinde dört defa şer kelimesini tekrar etmek ve kuvvetli münasebet-i maneviye ile beraber, dört tarzda bu asrın emsalsiz dört dehşetli ve fırtınalı maddi ve manevi şerlerine, ve inkılaplarına ve mübarezelerine aynı tarihiyle parmak basmak ve manen bunlardan çekininiz emretmek elbette Kur'an'ın icazına yakışır bir irşadı gaybidir. Mesela başta kul e'udü bi rabbil cümlesi 1352 veya 4 tarihine hesabı ebcedi ve cifriyle tevafuk edip nev-i beşerde en geniş hırs ve hasetle ve birinci harbin sebebiyle vuku'a gelmeye hazırlanan ikinci harbi umumiye işaret eder. Ve ümmeti Muhammediye'ye aleyhissalatu vesselam manen der, bu harbe girmeyiniz ve Rabbinize iltica ediniz. Ve bir mana-i remziyle Kur'an'ın hizmetkarlarından olan Risale-i Nur şakirtlerine hususi bir iltifat ile onların Eskişehir hapsinden, dehşetli bir şerden aynı tarihiyle kurtulmalarına ve haklarındaki imha planının akim bırakılmasına remzen haber verir. Manen, istiaze ediniz emreder gibi bir remz verir. Hem mesela, min şerri mâ halak cümlesi, şedde sayılmaz 1361 ederek, bu emsalsiz harbin merhametsiz ve zalimane tahribatına Rumi ve hicri tarihiyle parmak bastığı gibi, Aynı zamanda bütün kuvvetleriyle Kur'an'ın hizmetine çalışan Nur şakirtlerinin geniş bir imha planından ve eliyim ve dehşetli bir beladan ve denizle hapsinden kurtulmalarına tevafukla bir manayı remzi ile onlara da bakar. Halkın şerrinden kendinizi koruyunuz gizli bir ima ile der. Hem mesela enneffatati fi'lukat cümlesi şeddeler sayılmaz. 1328 eğer şeddedeki lam sayılsa, 1358 adediyle bu umumi harpleri yapan ecnebi gaddarların, hırs ve haset ile bizdeki hürriyet inkılabının Kur'an lehindeki neticelerini bozmak fikriyle, Tebedülü saltanat ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umuminin patlamasıyla maddi ve manevi şerlerini, siyasi diplomatların, radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyane mahveden şerlerin vücuda gelmeye hazırlanmaları tarihine tevafuk ederek, enne fâthâti fil ukadin tam manasına tetabuk eder. Hem mesela, ve min şerri hâsidin idâ hased cümlesi, şedde ve tenvin sayılmaz, yine 1347 edip, aynı tarihte, ecnebi muahedelerin icbariyle bu vatanda ehemmiyetli sarsıntılar ve felsefenin tahakkümüyle bu dindar millette, ehemmiyetli tahavvüller vücuda gelmesine ve aynı tarihte, Devletlerde ikinci harbi umumiyi ihzar eden dehşetli hasetler ve rekabetlerin çarpışmaları tarihine bu manayı işariyle tam tamına tevafuku ve manen tetabuku, elbette bu kutsi surenin bir lem icazı gaybiisidir. Bir ihtar. Her bir ayetin müteaddit manaları vardır. Hem her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bahsimizde bu asrımıza bakan yalnız manayi işareti tabakasıdır. Hem o külli manada asrımız bir ferttir. Fakat hususiyet kespetmiş ki ona tarihiyle bakar. Ben dört senedir bu harbin ne safahatını ve ne de neticelerini ve ne de sulh olmuş olmamış bilmediğimden ve sormadığımdan bu kutsi surenin daha ne kadar bu asra ve bu harbe işareti var diye daha onun kapısını çalmadım. Yoksa bu hazinede daha çok esrar var olduğu Risale-i Nur'un eczalarında, hususan Rumuzat-ı Semaniye risalelerinde beyan ve ispat edildiğinden onlara havale edip kısa kesiyorum. Hatıra gelebilen bir sualin cevabıdır. Bu lemay i icaziyede, baştaki min şerri mâ halekta, hem min hem şer kelimeleri hesaba girmesi ve ahirde ve min şerri hâsidin idâ hased", Yalnız şer kelimesi girmesi ve min girmemesi ve ve min şerrin nefâthâti fil uqad. ikisi de hesap edilmemesi gayet ince ve latif bir münasebete ima ve remz içindir. Çünkü halklarda şerden başka hayırlar da var. Hem bütün şer herkese gelmez. Buna remzen, baziyeti ifade eden min ve şer girmişler. Hasit haset ettiği zaman bütün şerdir. Baziyete lüzum yoktur ve enneffetati fil ukad ramzile kendi menfaatleri için kürey arza ateş atan üfleyicilerin ve sihirbaz o diplomatların tahribata ait bütün işleri aynı şerdir diye daha şer kelimesine lüzum kalmadı.